Muhammed Suresi Necm 580 İnkar eden ve Allah'ın yolundan alıkoyan kimseler. Allah onların işlerini saptırdı ve iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inanan kimseler. Allah onların kötülüklerini örttü ve durumlarını düzeltti. Allah'ın böyle yapması, şüphesiz kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, inanmayan kimselerin batıla uymaları, şüphesiz iman eden kimselerin de Rablerinden gelen gerçeğe uymaları sebebiyledir. İşte Allah, insanlara onların örneklerini böyle verir. Necm 581 Artık Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kimselerle karşılaştığınız, savaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun, ölümüne savaşın. Sonra onlara üstün geldiğiniz zaman hemen bağı sıkı bağlayın, sağlam kararlar alın. Sonra harp, bozum yapma işi ağırlıklarını atıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da kurtulmalık karşılığı salıverin. İşte eğer Allah dileseydi elbette onları cezalandırıp adaleti sağlardı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldüren, öldürülen, savaşan kimselere gelince artık Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Allah onları kılavuzlayacak, durumlarını düzeltecek ve onları ...kendilerine tanıttığı cennete girdirecektir. Necm 582 Ey iman etmiş kimseler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz... ...O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. İnkar eden kişiler ise artık yıkım onlara. Ve Allah onların işlerini saptırtmıştır. Bu şüphesiz onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Artık Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Peki onlar yeryüzünde yolculuk etmediler mi? Böylece kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş bir görsünler. Allah onları yerle bir etti. Bu kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere de onların benzerleri vardır. Ve kuvvetçe seni çıkaran kentten daha şiddetli nice kentler, Onları değişime, yıkıma uğrattık. Öyle ki kendileri için yardımcı diye bir şey olmadı. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunan kimseleri altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. İnkar eden kimselerse kazançlanırlar ve etinden, sütünden yararlanılan hayvanların yemesi gibi yerler. Ateşte onlar için bir konaklama yeridir. İşte müminlerin bahtiyarlığı, kafirlerin perişanlığı, şüphesiz Allah'ın iman eden kimselerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olması, kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, inanmayanlar için yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın diye bir şeyin olmamasındandır. Necm 583 Peki, Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, işinin kötülüğü kendisine süslü gösterilen ve boş iğreti arzularına uyan kimseler gibi, ateşte sonsuz olarak kalacak olan ve kaynar su içilip de bağırsakları paramparça olan kimseler gibi midir? Allah'ın koruması altına girmiş kişilere vaat edilen cennetin örneği, orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, adı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Necm 584. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Öyle ki onlar senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilen kimselere o demin ne dedi dediler. İşte onlar Allah'ın kalplerini damgaladığı ve kendi boş eğreti arzularına uyan kimselerdir. Ve kılavuzlandıkları doğru yola girmiş kimseler Allah onlara doğru yollarını pekiştirmiş ve onlara Allah'ın koruması altına girmeyi vermiştir. Artık onlar kıyametin kopuş anının kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte şüphesiz o kıyametin alametleri gelmiştir. Artık o, kendilerine geldiği zaman kendilerinin öğüt alması onlar için ne ifade eder ki? Öyleyse şüphesiz Allah'tan başka ilah diye bir şeyin olmadığını bil. Kendi günahın için mümin erkekler ve mümin kadınlar için bağışlanma dile. Ve Allah, sizin gezip dolaştığınız yeri ve durduğunuz yeri bilir. Necim 585 İman eden kimseler keşke bir sure indirilse derler. Ama yasalarla donatılmış bir sure indirildiği ve içerisinde savaş anıldığı zaman kalplerinde hastalık olanların, zihniyeti, inancı bozuk olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Artık itaat ve örfe uygun, herkese iyi olduğu kabul edilen söz onlara daha yakındır. Sonra iş kesinleşince artık Allah'a sadakat gösterselerdi, kesinlikle kendileri için daha hayırlı olurdu. Peki siz yönetimi ele geçirirseniz, yeryüzünde kargaşa çıkarmayı ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmeyi mi umdunuz? İşte onlar, Allah'ın kendilerini dışladığı, sonra kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Peki onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? Şüphesiz doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye dönen kimseler, şeytan onlara hoş göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Bu, onların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde bir size itaat edeceğiz demeleri sebebiyledir. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Peki görevli güçler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırken nasıl olacak? Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları, ve onun rızasını beğenmemelerinden dolayıdır. Artık Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olan zihniyeti bozuk kimseler Allah'ın kendilerinin kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer biz dileseydik kesinlikle onları sana gösterirdik de. Sonra da sen onları nişanlarından tanırdın. Yine de sen, Onları sözlerinin üslubundan kesinlikle tanırsın. Allah ise işlerinizi bilir. Ve kesinlikle biz, içinizden çaba gösterenleri ve sabredenleri bildirmemiz, işaretleyip göstermemiz için sizi yıprandıracağız, denemeye tabi tutacağız, haberlerinizi de yıprandıracağız, denemeye tabi tutacağız. Şüphesiz ki Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan, Allah'ın yolundan alıkoyan ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra elçiye karşı gelen şu kişiler. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler ve Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Necm 586 Ey iman etmiş kimseler, Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, inanmayan, Allah'ın yolundan saptıran, sonra da küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri olarak ölen kimseler, artık asla Allah onlara mağfiret etmeyecektir, onları bağışlamayacaktır. Öyleyse gevşemeyin. Ve siz üstün iken barışa çağırmayın. Allah da sizinle beraberdir. Ve Allah sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz şu dünyadaki basit hayat ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, Allah size ödüllerinizi verir, sizden mallarınızı da istemez. Eğer Allah, Sizden mallarınızı isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz Sizin kinlerinizi de çıkarırdı İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz Öyleyken sizden kimileri cimrilik ediyor Ve kim cimrilik ederse artık kendi benliğinden cimrilik ediyordur Ve Allah zengindir Siz ise fakirlersiniz eğer siz yüz çevirirseniz Allah yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sonra onlar sizin benzerleriniz olmazlar.